1934 numaralı konunun devamı gözleri büyük, kalçaları kalın, boynu hiç görmediğim kadar uzun bir adam resmiydi, gür sakallı ve Allah'ın yarattıklarının en güzeli denecek kadar güzel, saçında iki örgü bulunan bu adamın resmini bize göstererek, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Adem'dir, dedi, insanların en sık saçlısıydı, sonra başka bir gözü açtı, oradan da siyah renkli bir ipekli çıkardı, üstünde beyaz bir resim vardı, saçı koyu burçak rengi, Gözleri kırmızı, başı büyükçe ve sakalı güzeldi, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Nuh'dur, dedi, sonra başka bir gözden, siyah bir ipekli parçasının içinden, başka bir resim daha çıkardı, o da beyaz renkli, gözleri güzel, alnı geniş, yüzü uzunca, sakalı beyaz ve gülümseyen bir adamın resmiydi, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti İbrahim'dir, dedi, başka bir gözü daha açtı, oradan da beyaz bir resim çıkardı, Allah'a yemin derim ki, aynen Hazreti Peygamber'e benziyordu, bize, peki, bunu tanıyor musunuz, dedi, ağlayarak, evet, bu Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'dir, dedik, yanılmıyorsam ayağa kalkıp oturdu ve, evet, vallahi odur, dedi, sen onu görmüş gibi tanıyorsun, dedik, biraz baktıktan sonra, aslında bu resim en son gözde bulunuyordu, fakat sizi denemek için sırasını bozdum, ne diyeceğinizi merak ettim, dedi, bir başka gözü daha açtı ve içinden siyah bir ipekli daha çıkardı, ondan da, kıvrı Vırcık saçlı, esmer, gözleri çukur, keskin bakışlı, asık suratlı dişleri sık ve üst üste gelmiş, öfkeli gibi dudakları kalkık bir adam resmi çıktı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Musa'dır, dedi, bunun yanında bir resim daha vardı, saçı yağlı, alnı geniş, gözlerinde hafif şaşılık bulunan bir adamın resmiydi, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu İmran oğlu Harun'dur, dedi, başka bir gözü daha açtı, beyaz renkli bir ipekli çıkardı, bunun içinden de, esmer, uzuna yakın orta boylu ve dargınmış gibi duran bir adam resmi çıktı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Lut'tur, dedi, bir gözü daha açarak beyaz bir ipekli çıkardı, bundan da, beyaz renkli, gül yanaklı, burnunun ortası yüksek ve güzel yüzlü bir adam resmi çıktı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti İshak'tır, dedi, bir gözü daha açarak yine beyaz bir ipekli çıkardı, ondan da Hazreti İsa'a benzer bir resim çıktı, ancak bunun dudağında siyah bir ben vardı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Yakup'dur, dedi, bir göz daha açtı, beyaz bir ipekli daha çıkardı, onun içinden de beyaz, güzel gözlü, burnunun ortası yüksek, biçimi güzel, yüzü nurlu, yüzünde huşu ve Allah korkusu görülen, rengi hafif kırmızı bir adam resmi çıktı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu peygamberlerinizin atası Hazreti İsmail'dir, dedi, bir göz daha açtı, oradan da beyaz bir ipekli çıkardı, içinden Hazreti Adem'e benzeyen bir resim vardı, resimdeki adamın yüzü güneş gibi parlıyordu, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Yusuf'tur, dedi, bir başka göz daha açtı, oradan da yine beyaz bir ipekli çıkardı, içinden de, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, gözleri küçük, karnı büyük, orta boylu ve boynunda kılıç asılı bir adam resmi çıkardı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Davud'dur, dedi, başka bir göz yine beyaz bir ipekli çıkardı, onda da, kolları kalın, bacakları uzun ve ata binmiş bir adam resmi vardı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'dır, dedi, bir başka göz daha açarak siyah bir ipekli çıkardı, ondan da, geniş, beyaz, simsiyah sakallı, gür saçlı, güzel gözlü, nur yüzlü bir adam resmi çıktı, bize, bunu tanıyor musunuz, dedi, hayır, dedik, bu Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'dır, dedi, biz, bu resimleri nereden buldunuz bunlar asıllarının aynısıdır çünkü biz peygamberimizi gördük onun resmi aynen kendi gibidir dedik o da bize Hazreti Adem soyundan gelecek bütün peygamberleri kendisine göstermesi için Rabbine niyazda bulunmuş Allah da ona bütün peygamberlerin resmini indirmişti bu resimler Hazreti Adem'in batı tarafındaki hazinesindeyken Zülkarneyn orayı ele geçirdiğinde resimleri alarak Danyal'a vermişti dedi sonra da Allah'a yemin ederim ki saltanatımı terk edip sizin en kötünüze, ölünceye kadar kölelik yapmaya razıyım, dedi, sonra bize büyük ikramlarda bulunup hürmet ve sevgiyle bizi uğurladı, biz, Ebu Bekir'in yanına döndüğümüzde, olanları anlattık, Ebu Bekir ağlayarak, doğrudur, bir düşkün bile Allah hakkında hayır dilerse ona hayır verir, Allah'ın.